<Gülüyor> Şükür tanrıma <Gülüyor> Bu sabah ne alsın hanım ha Sağ olasın ha Günaydın olsun sana Ya benim Türkmen kızım bu sabah ne alsın bakayım Aa babamın sağlığına duacı Efendim velioğlumuz nerede hele neye kadar Atına bindi davara bakmaya gitti Erden Davara bakma gitti öyle mi? Gelen oğlumuz olmuyor Dükmen kızım ne dersin? Hı? Ha, odur ha, odur. Karşıya kadar, gelip duru. Ey ey, ben kocadım gari. Velioğlum o ballara Davara göz kulak olmalı. Benden geri o oymamızın yolunu, yöresini, töresini ele alacak. Gelap sana çok çok yaş bağışlasın ha. Onun çadırı kuruldu mu? Hazır. Karılar döşiyorlar, yatak, yorgan, halı, post posteki gerekeni verdim İzin olursa ben de gidip bir göz atmak dilerim Aa, Ya var bak ya var bak Düzenli olsun ha, bir şey eksik olmasınlar Konuğumuza yün yatak diye kuş yatak serilecek yaz günündeyiz He düşündüm öyle yaptım Ey. Konuğumuzun kahyası katibi olur yanında onlara da çadır gerek Akşamdan buyurmuştun, üç obanın alt başına kurdular Yaylaya kar getirmeye gidenler daha dönmedi mi? Gece sen uykuya vadığında geldiler. Ha. İki küp pınar suyu, iki güğün bal, pek meserbeti... ...kara gömülüp keçelere sarıdı. Ey ey. Köpek uzu da kesilecekti. On tane kestirdim. Yeter mi? Ee yeter yeter. Pilavı yağlı olsun. Olur dikkat ederim. Hele gel Türkmen kızım. Şu kuşağımı seninle sarı bir o. Tut şunun ucunu bakayım. Aaa! Sıkı tut, ben döndüm. Sat, sat, sar! sar, sar. <gülüyor> Yeter! Ver ucunu şimdi bana. Nasıl oldun bakayım? Yakışıklı Yiğit babası. Her gün böyle giyinmeli ki. Öyle mi? Şelende, törende bir konuğumuz geldiğinde giymek daha yakışıklı. Ben kocadım gari! Hem büyün gelecek konuk toprağına anızına her yıl davarımızı yaymaya indirdiğimiz bir abi başa paşa. Öyle mi? E ben hiç paşa görmedim. Görürsün gelince artık. Ardında askeri de var mı? Yo, bu paşa başı bozuk adam. Vardım baktım. Konuk çadırı ha. hazır. Sonra gider bir de ah çadırına bakarım. Ha. Önce şu senin sakalı bir güzel kırpalım hele de çok uzamış. <Gülüyor> Hiç aklımda yoktu, ey, ey Ama koyun kırpağı gibi kırpıp atmayın ha. Günün aydın olsun ağam kardeşim! Oh, günün aydın olsun Mehmet kardeşim! Geç şöyle yamacıma, buyur otur! He. Bizimkiler de sakalımızı düzeltirlerdi akıllarınca. He! Ama bitti! Geç hele, geç, buyur He. geç! Ooo, buyurun koca ağalar, geçin! Günün aydın olsun ağam. Günün aydın olsun. He, ee, hepimiz hazırız. Gelsin buyursun hacı Halil Paşa, konsun oymağımıza. Buyursun gelsin, buyursun bakalım. Konuğumuzu pek iste görünmüyorsun veli dayı. İstenmez mi? İsterim ya içime bir kurt düştü. Bunda yıldır toprağına goner gösteriz. Paşanın yüzünü görmek kısmet olmadı. Doğrudur ha. Ne sen onun yanına sökeye vardın, ne de o bizim oymağımıza geldi. Anıs hakkın hep kâtibini ödedik durduktu. Ha. Bu yıl Necep oldu da bizi göğmeye ekmeğimize, tuzumuza geliy ki. Canım bunca yıl toprağına gonduk göçtük, alışveriş ettik. E, bir o gönlümüzü almak, hatırımızı sormak aklından geçmiştir ola ki... ...kendisi böyle demiş. Katibi anız hakkını benden almadı, paşam gelip bir acı kahvenizi içmeyi düşünür dedi. Gün kararlaştırıldı, gün işte bugün. E, katip başka bir laf etti, Halil Paşa'nın sahibi diyeceği de varmış. Öyle mi, ne ola ki? Bilmem. Ağzına bakarsan paşa kendi söyleyecekmiş. Demek paşa bizi iş için gövmeye geliyor. İş önemli. Büyük bir iş olsa gerek. Ayağımıza kadar geldiğine göre... ...hatırımızı da hoş eylemek ister halde. Eh gelsin buyursun bakayım. Kendisinden öğreniriz. Biz hazırız ağa ha, baba. Buyurun. Varın aslan oğullarım... ...konuğumuz Hacı Halil Paşa hazretlerine... ...yol kavşağında karşı çıkın. Töremize göre karşılayın ha. El öpüp şanına, şerefine uygun... Havaya çok bu uşun sıkın. Dört bir yakasında at koşturup konuğumuzu oymamıza gonduru verin. Kızan ne konuğumuzun çadırı çevresinde gece gündüz nöbet tutacak ha. Oymamızın obalarımızın konuğu Hacı Halip Paşa çadırı yanında kut kuş it uğratmayacaksınız. Ha görüm bakayım. Buyurun baş üstüne. O maşallah maşallahı var ala Hele şu boğalara diyecek yok Allah nazardan korusun Sayenizde paşam Mehmet kardeşimle onlara gözümüz gibi bakarız Oyman geçimi vebali boynumuzdadır Her yıl şu hayvancıklığa çok çok yürüyebilmeli ki o balı geçinebilsin Bunca hayvan sizin obi değil bir orduyu geçindirir ala Öyle görünür paşa ama herkesin malı ayrı ayrı Ya seninkiler? Herkesin üretebildiği kadar malı vardır Bizim de fazladan ağlı kaktımız Sana başka diyeceğim de var Hala Hiç yutlanmak aklından geçmez mi? Bunca hayvanla nasıl yutlanırız paşam Bizim yudumuz çadırlarımızdır Hayvanlarımıza ne yakada yaylım bulursak Mevsim mevsim o yakaya gider Konar göçeriz 10 parmak dağlarındaki Aslan Yaylası yurdumuz temel yurttur. Göçebelik çağı geçti gayri âle. Bir toprağa yerleşmek, topraklanmak, yurtlanmak gerek. Hmm. Başam, bu yurdun yurtlanmak işi bir padişah fermanı mı oğlum? Yok hala, böyle bir ferman yok. Hmm. Yalnız ben senin için hayırlı bir iş düşündüm de. ...yörükleri toprak sahibi etmek istiyorum... ...bunca yıllık hakkımız, hukukumuz var... ...seni düşündüm. Eksik olma paşa, sağ ol. Benim tarlaların üst başında... ...Subaşı köyünün altından öte... ...Sarraf Agop efendi 14 bin dönüm... ...toprağını satıyor. Gel bu toprakların yarısını sen al... ...yarısını ben alayım. Bizi düşündüğüne sevindim paşam ama... Toprağın tümünü niye kendine almıyorsun? On e bin altını birden hadi ince saymak zor be hala Hele paşam, hele sende bulunmazsa... ...bizde hiç yok demektir! E o, şu sıra toprağın hepsini almak kolay değil! Alamayınca da bir bölü yaban eline geçecek! İşime gelmiyor! İstedim ki komşu olalım! Sağ ol paşam! Gel gelelim 5000 bin altında 5000 bin altın ha! bakındı Koca Türkmen ağasında beş bin altın bulunmazmış öyle mi? ...Şu davanın bir bölüğü bu kadar eder. <gülüyor> Sen ne dersin bu işe Mehmet kardeşim? Dinle hep susasın, konuşmaz Aam bile. Bak hacı paşam... ...Biz Türkmenler göçebeliğe... ...konup göçmeye alışmışızdır. Görgümüz töremiz hep ona göredir. Türkmen kısmı çiftçiliği bilemez paşam. Ağzımıza yüzümüze bulaştırırız... hep sivri ortada kalırız sonra. Bizim töremizde yurtlanmak... Bir bahar için, bir güz için yaza Dört mevsim bir yere bağlandık mı... ...önce şaşır, sonra yozar... ...aç kalır, bir işe yaramaz oluruz. Çukurova'nın padişah fermanıyla... ...yurtlanmış Türkmen'ini bildin mi? Eridi gitti hepsi. Başını arıtmıyor mu ya paşam? Yok ne demek, buyur konuş ha. Fikrini öğrenelim. Bilirim, toprak kutsaldır. Olmasa insanoğlunun hali perişan... Hayvan dediğimiz mal, topraktan sonra gelir. Gel gelelim, Osmanlı'nın toprak düzeni tatsızdır. Döresi yok, yasası yok... ...Atadan toruna geçer. Ama her kuşakta da küçülerek. Adamın beş oğlu varsa, ölünce beşe bölünür toprağa. Dorunlarda bu 25'e bölünür. Torunların çocukları neyse... ...ne ederler bilmem artık. İyi ama, her toprak sahibi adam olsun da... ...toprağına toprak katıp eklesin. O bu da bir takım kişinin zararındadır paşam! Sarraf, Agop Efendi'yi alalım temsil! Faizle para verip... ...Ödemeyen köylünün elinden toprağını alıyor! Değil mi? Sen şimdi... ...ondan alacaksın toprağı! Suç kimde? Ne onda, ne sende! Suç Osmanlı'nın asıl. Bütün Anadolu toprağının padişah malı sayılması iyi değildir! Biz, bu yüzden yurtlanmaktan korkarız! Neden mi şu hali ha? Biz sürümüze gözümüz gibi bakarız paşa. İnsandan çabuk ürerler Bizde kişi yoksul düştü mü Hayvanları telef oldu mu İki inek dört koyun veririz Çok sürmez sürü sahibi olur Bubalar oğullarına hayvan verir Mal sahibi olmak için kimse kimsenin ölümünü beklemez bizde Gönlüne kötülük kondurmaz Sevgi saygı köklüdür bizde <gülüyor> Töreniz Osmanlı töresine benzemez mesbelli. Benzemez paşa. Bez dokumasını bilmeyen ayran karamayan kıza evlenme izni vermeyiz biz. Her kuzunun anasının hangi koyun olduğunu bilmeyen de çobanlık edemez bizde. Diyeceğim çiftçiliği başaramayız. Sudan çıkmış balığa döner bizden biri tarlanın içinde başa atma. <Gülüyor> Baka, Ben işim bu denli inceliğini bilmiyordum. Ne yalan diyeyim yanılmışım sözümü geri alıyorum. Oymağınla, obanla, var dilediğin gibi yaşa! Bu yaşımdan sonra bana çok şey öğrettin! Gönlün gibi adaletin de zengin Ali ağa! Üst yakasına karışmam, siz bilirsiniz! Veri bakın kız Veli, İbrahim! Buyur ağa! <gülüyor> Buyur baba! Hacı paşama sofra kurulsun! Tezden ekmek aç çıksın! Varın çabuk olun hadi! Kimdir ha? Benim abuba. Ha sen misin? Yatmadın mı ta? Vakit geç oldu. Konuk çadırını bekleyen arkadaşların yanına bağdım da. Dolaştım. Parmak tetikte kuş uçurtmuyorlar. Ey ey, göze. Konumuz koskoca bir Osmanlı başı bozuk başasıdır. Kılına bir ziyan gelmeye. Başkaca bir buyruğun abubam? Yok var sen de git yat artık o. Veli. Buyur abuba. Gel hele yamacıma çök. Senin bana bir diyeceğin var. İzin verirsen... ...bizim İbrahim sözüne edeceğim. Ne olmuş yeğenimize? Bir dileği mi ola? Doğru. Bir dileği var. Vay ya, benim hiç aklım ağmadım. Büyüklerin işine sözüne karışmak... ...bana düşmez. Ama sana haber etmeyi uygun gördüm. Mehmet emmimin... ...obası kaynıyor. Nedir ki oğları İbrahim herkesi kışkırtmış. Topraklanma onun başının altından çıkmakta. Ne bilsin Hacı Halil Paşa bize iyilik edeceğini sanmış Kalkmış buraya dek zahmet etmiş Aa, Demek bizim İbrahim oğlumuz ha? İbrahim evet Bak sen hele Sen ne dersin bu işe böyle oğlum Pek olasıya der. Doğru olasıya işti. Hele sabah olsun ayrı olsun O önde gelenleriyle bir konuşuruz Konuşun ki bir karara varasınız ha baba. Şimdi İbrahim'in sözünü ettik onun tutumu beni düşündürüyor. Bir gandan bir candanız. Ama o sana benzemez. Hırslı, kıskanç bir kişidir. Yörüklere kötülük edecek bu kızan. Akacak kan damada da duymaz demişler. Senin ona uyacağın yok bilirim. Ama şu sözüm de kulağına küpü olsun. Yaşadığın yaşça dikkat et. Dikkatli ol. Yörük milletine, insanlara elinden, dilinden, belinden bir kötülük gelmez Abubamın övdüğü can baş üstüne. Kulağımıza küpe, yüreğimize destek, dilimize baylık olsun. Hele bana yat artık, sağlıkla kalasın. Gecen hayırlı olsun Abubam. Nereden gitmek dilersin, öyle mi Hacı Paşam Sıcak basmadan yola çıksak iyidir Ali Yüce gönlüm bilir Hacı Paşam ağa e, hazırlıklarınız bir tamam oldu mu? Buyurduğun gibi Ali beynir Peynir tulumları, kese yoğurtları, gümlü çökelek... ...çömlek tereyağını iki katıra yükleyip sardırdı. Hı, ellerinize sağlık. Yolun açık ola. Hoş geldin obamıza. Gene buyurasın, sağlıcakla gidesin. Var ol. Bizi gönendirdin, kıvandırdın gelişinle. Sen de sağlıkla kalasın Ali Unutma bize de buyur. Bilal ağla Bilal kahve içecek evet. Gel Mehmet kardeş ne Sen var? de şöyle yamacımı otu bakayım He. İyi ağırlayabildik mi konuğumuzu? Hoşnut kaldı mı bizden acaba Konuk dediğim bundan iyi ağırlanmaz Paşa göreneğimize töremize uygun ağırlandı Saygıda sevgide kusur etmedik Söke'ye seni evine buyur etmesinden He. belli değil mi hoşnutlu? Bunların hepsi güzel hepsi hoş Hey Mehmet kardeş Demek hesapta Osmanlı'ya teslim olmak da varmış öyle mi? Osmanlı'ya teslim olmak mı? Ne ya? Sen ne diyorsun amk kardeşim benim aklımdan zorun mu var? Topraklanmak ne demek Osmanlı'ya karışmak ne demek bunu bilmez miyim? Toroslardan, Çukurova'dan, Madran Dağları'ndan beş parmaklara dek... ...Türkmenlerin, yörüklerin topraklandıkça başlarına neler geldiği bilinmez mi? Benim diyeceklerimi sen söyledin. Gel gelelim... Yaz kış varıp subaşı köyüne çökmek yurtlanmak sözü nasıl nereden çıktı düze kimin aklı Bu akıl oğlumuz İbrahim'in aklıdır delikanlılık cahlık Söke'ye indiğimde yanımda vardı Başa sözünü giderken o da duydu Ben karışmadım ama İbrahim bu işe düğümlenmiş Obalıya duyurmuş millet ona kulak vermedi Demek ki İbrahim'in ardında Obalı var öyle mi? Hepsi de? bir bölük toprağı tamah edenler Toprağı tamah edenler ha! Toprağı tamah edenler! <gülüyor> Toprağı, öyle mi? <gülüyor> Demek İbrahim, öyle mi? He! Hey, kardeş! Obanda ne zamandan beri kızanların delikanların sözü geçer oldu? Obanı sen mi yönetirsin yoksa mı mu? Bu nece iş bana der misin? Görük dediğin her insan gibi her şey ister ha. Aklını kara gözlü Türkmen kızı çele. Kara gözlü koyunluğa çele. Daldaki olgun armut göz kahlat çele. Bakarsın bereketli kara toprakta çele. İbrahim'i karşıma aldım çok öğüt verdim. Gördüm ki şeytan aklına savıyor olmayı. Kendi başına buyruk kendi kendisine ası olmayı koymuş. ...yoldan yöreden çıkmış, Osmanlı'nın aklı yüreğini bozmuş onun... ...sürüsünü satacak, birikmiş altınlık atacak, topraklanacak... ...obadan arkasına düşen, aklına uyan var... ...çocuk değil ki dövesin, düşman değil sövesin... ...bilmem doğru, bilmem yanlış... ...bir ayağımız düzde obada bulunsun... ...vasıl oymamızdan bir bölük subaşı köyüne yurtlansın... ...demekten başkaca çarem kalmadı... ...evet ama... ...bana gelince... ...obamın kalanını obana kata... ...oymağın töresine uyarım... ...gene buyruk senin... Oymamızın başı, bayı sensin. İbrahim'in emmisiyim. Oğlum Veli'yle bir tutar severim. Ama hiçbir vakit gözüme gözükmesin. Ona tuttuğu bu işten unmayacağını anlatmak... ...incilik güç. Sürüden ayrılıyor. Dilerim Tanrı'dan günün birinde kurtluğa parçalamasın İbrahim. Ardına düşürdüğü yörüklere yazık edecek. Bu işte bir karar vermek benim de yetkim dışında kalı. Bir bölük yöreğe haksızlık etmek istemem. Bir bölük yörüğün yolunu kesmek istemem. İyi olur Tanrı'dan kötü olur benden bilinir. İyisim e herkes üç gün üç gece külahını önüne koyup düşünsün. Dördüncü gün oymamızda gurultay var. Ak koyun kara koyun belli olur o zaman. Beni bak aşe Vay yanık Ali önüne gelsin içeri. Buradayım Ali Ağam Buyurun, beklerim. Çok karşımıza yanık daş. Da bir yörük muhabbeti edelim... ...bize çağ sazını... ...yüreğimiz yiğitlikle tazelensin... ...tükmenlikle dellensin. <Gülüyor> Bu muymuş Agop Efendi'nin sattığı topraklar Yanık Efe? Bu veli kardeş Yıllardır nadas kalmış yaş, çayır, yandak, miyan bürümüş her yanını Böyle bir topraktan mahsul mı Yanık Efe? Benim de aklım kesmiyor kardeş Mümkünü yok et Her şey bir yana Öküz dediğin sapana nasıl koşulur? Bizim İbrahim deli be Bu topraklarda dava yayılır, koyun beslenir Başkaca hiçbir şey olmaz Gayrı o da geçti Mehmet emmimden Ne davarı ne sürüsü var Olanı da abumamkileri kattı Çalap, ağababandan hoşnut olsun kardeş. Toplaklanmaya kalkan yürükler neleri var neleri yok sattılar. Karılarının kızlarının boyunlarındaki altınları da Agob efendiye verdiler de gene yetiştiremediler. Bereket ağababana, parası yetmeyenlere ülesinler diye çıkardı bin altın verdi sevabına. Hele varalım yanlarına da bakalım niş neler bunlar? Yakından görelim. Hede atına yanık efendim, hede! Yedi kere sekiz kaç ede İbrahim ağam? gari orasının kaç ettiğini sen bileceksin Mehmet Efendi. Biz seni ölçücü diye boşuna mı tuttuk? Boşuna mı 300 altın karşılığı 300 dönüm toprak verdik toprağımızdan? Kaçsa sen bileceksin artık. Evet ben bileceğim ya. Yoksa bu hesabın altından gagalımı hiç. Şimdi bizim işimiz tamam mı ölçücübaşı? Tamam. Vau işaret kodumuz yerleye gazık gag. Hesap tamam. Tağla senin. Yürü. Durma. Vay yeğenim, gel gel bak hele yeğen, şölecene iki yakana bak İşimiz düze çıktı, tarlalar üleştik, herkes payını aldı Millet sanki şölene, törene gelmiş gibi sevinçli kıvançlı bey İbrahim Elbet öyle olacaktı ya, ne yani kefe efe Topraklandılar, yurtlandılar da ondan Hadi hayırlısı olsun bakalım, ne diyelim başka Alt başta 90 dönüm yağ kaldı Bu tarla kimin olacak İbrahim ha? O yeri aha bu üç kardeşe pay edeceksin. İyi güzel. 30'a dönümden kardeş kardeş üleşecekler demek. Hesap yüz civarı geldi. Sana 30, sana 30, sana da 30. Hadi bakalım. Varıp yerlerini de ölçelim. Kazıkları kakalım bir güzel. Görün. Ben de gelen mi? Yok canım sen keyfine bak. Bu kadarcık kişi biz yaparız artık. Hadi eyen. Yani, varalım bizim çadıra bir kahve içelim. Oğlum ey. Veli Yanık Efe'nin atlarını karşıdan bu yana al gel hele. Anan baban bacın hep bizden göç edecek. Sen tek başına ne yapacaksın İbrahim? İşte bizim kardeşlik Yakub'un çadırı. Anası teyzemiz Hatice Kadıncık beni oğlundan ayrı tutmaz. Yakup'u da zorla bu işe soktun be İbrahim. <gülüyor> Yok canım az çok gönlü vardı onun. Yüz dönüm tağla sahibi oldu. Razı gelmesi biraz da ovada kalan yörüklüğe göz kulak olmakmış. Demin sana öyle diyorlardı. Sen de ağ olmuşsun gayrı. Neden kendin göz kulak olmuyorsun millete? Olmasına olurum ya Yakup'un bana güveni yok. Amma da yaptın. Bu laflar senin kuruntun. Ben adamın gözünden anlarım he yeğen. Seninkisi düpedüz tatsızlık. Yakup'u nedenli sevdiğini bilirim yen Ben de senin kadar severim onu. Tersliğine, aksiliğine, kendi başına buyrukluğuna rağmen hem de. Çoğu işte doğru düşünür ama ben bildiğimi işlerim. Kavga etsek de iyi geçinirim onunla. İyi geçin Yakup kardeşle. Yavuz yiğit bir kişidir. İki gündür Subaşı köyüne birlikte gidip geliyoruz. Ev yerleri aldık. Muhtarla köylüyle anlaştık. Toprak güleşmek bitti. Çadırları yıkıp yarın köye evlerimizi yapmaya varacağız. Hazırlık tamam. Gar yağmur yağar, toprak kava gelir biz de sabanın kulbuna yapışırız. Gör bak, Yörük kısmı nasıl çiftçi olurmuş. Siz ne olur ne olmaz çadırlarınızı saklayın gene. İşte şimdi Yakup gibi konuştum. Yörük dediğin çadırsız olmaz. Gelen yazı arman döverken çadırlarımızı genel kuracağız elbet. Benim aklımdan geçen her yörüğün aklından geçen. Üstelik Yakup oymamızdaki tek okur yazardır. Bilgisi bir yana, kalıbı kıyafeti bizden üstündür. Sana öğüt verdiğim gelmesin aklına. Ama Yakup kardeşimizin sözünden herhangi bir işte çıkmazsan iyi edersin. Hem senin işlerin düze çıkar hem yörükleri. Vay vay vay veli kardeş. Obamıza hoş geldin. Fatma. Fatma. Bize minder getir bakam. Hoş geldiniz velik kardeş. Hoş geldiniz yanı kefe. Hoş geldik bacım. Bak şu Fatma bacının haline kardeşlik. Tüyü yolunmuş tavuğa dönderdik yok zulu. Hiç tasa etme Yakup. Her şey geçer. İnsan olana nedir ki? Gelen güze bacımın altınlarını bir tamam geri alacağız. Hele şu tarlalarımızı vaktinde bir sürü bekelim. Kahveler ne olsun? Bildiğin gibi et. Her zamanki gibi olsun. Biz bu işin cağlıyız İbrahim. Şu tarlaları ekelim ekelim diyorsun. Nice olurmuş bu dediğin bakalım. Onu da öğrendik veliyen. Tohumu Hacıpaşa'dan alacağız. Her tarla sahibinin gücü toprağına yeter. Benimki büyüyecek. Ortakçıya vereceğim. Köylünün bir takımı bu toprakların eski sahibi. Burada toprak töresi yarıcılık ortaklık üzerine kurulmuş. Yakuba da bir ortak bulduk. Gelen yıla öyle bir ekin kaldıracağız ki bu topraklardan. Demek öyle. Şimdiden seni ağa bellemek gerek. Yabanla Osmanlı'yla oymak kurmuşsun. Türkmen'e yaban katmışsın. Hadi hayırlısı Şu topraklara bir bak hele veliyen Bu toprak kişiye neler vermez Ağa olursun bay olursun bu bereketli toprak üstünde Hacı Halil Paşa gibi Hacı Ziya Bey gibi Koca Gözü oğlu Ahmet gibi Hele Hacı Paşa Yoksulun biriymiş çalışmış çabalamış Bugün koca bir başıbozuk paşası olmuş Benim bu ağlardan paşalardan ne eksikliğim ola Ağlık için hiçbir eksikliğin yok İbrahim Gel gelelim sen A oluncaya dek ardına düşen Türkmenlerin hali Necep olur. Hiç bunu düşündün mü? Türkmen'e ne olurmuş yarık dağılırmış. Ben onların elinden tuttum. İstediler toprak sabit ettim. Üst yakasına karışma. Her koyun kendi bacağından asılır. Koyun dediğin asıldığı yerde bırakılırsa kogar İbrahim. Kokusu da dört bir yana rahatsızlık verir. Bu da doğru ya kardeş. Bizim işimiz öyle değil. Göreceğin bu topraklar hepimizi bay edecek. Korkumuz alışmadığımız topraklarda yurtlanmak. Gelen yıla bu korku da geçer. <gülüyor> i̇yi olur diyelim de iyi olsun. Siz benle eğlenin bakalım. Ama yaz gününde yanmayanın kış gününde aşıp pişmez. Ne yüksek olasıl ne alçak basıl. Seninle eğlenmek bize düşmez ye. Gönlünü yıkacak bir söz ettikse sevdiğimizdendir. Kısmetiniz açık, gününüz geleceğiniz aydın olsun. Bunu dileriz. Eksik olma galib. Subaşı Köyü'nün yamacına yerleştiği tepeyle beş parmak dağların arasında daha bir boğaz vardı bey. Asıl tepenin adında genişliğine batıya, denize doğru da uzunluğuna gider. Vaktiyle Subaşı Köylüsü'nün toprakları tepenin Samsun dağlarına bakan eteklerindeymiş. Dönen dolaplarla Sarraf Agop Efendi'nin eline geçmiş. Köylü de topraklarının yerini, yurdunu unutmuş. Bir bölüğü Hacıpaşa'nın yarıcısı, bir bölüğü zeytin amelesi. Yörükle toprakları geri alınca sevindiler hep. Köyümüzün ağası var, sabı var deyip İbrahim'e dört elden sarıldılar. Ovanın ortasından yılan gibi kıvrıla kıvrıla yürüyüp geçen Menderes Nehri. Bu toprakların şağ damarıdır. Köşüp kabarması bir beladır ama bir bakıma da bereket. Subaşı'na konan yörükler çalışıp çabaladılar. Yağan bereketli yüz yağmurlarından sonra sabana sarıldılar. Tarlalığa aktarıldı, ikilendi, sürme işi bitirildi, toprak tohumlanma hazırlandı. Günlerden bir gün, dört Katar yükü çüvellen İbrahim, yanında Hacı Paşa'nın katibiyle Subaşı köyüne girdi. Bana bakın ey Subaşılılar! Hacı Paşam sözünü tuttu. Bize tohum ödünç verdi. Ömrüne berekat Tanrı Paşa'ya, Paşa bana, ben de size. Tohum benim üstüme yazıldı. Yüzümü kara çıkarman. Armanda bir tamam borcumuzu ödeyelim. Ocağ adamlarımız tohum için vakittir diyorlar. Ha bakalım iş başına. Develi hetalların gerektirdiği tohumu çuvalından yıkıp yıkıp geçti. Tohuma başlanacağı sabah hep birlikte köyden yamaca vurup tepeye çıktılar. Tepedeki yel değirmeninin önünde imamın hayır duası alındı, kurban kesildi. Hava açık, sabah alan serindi. Öğleye doğru güneş, boydan boya uzanan sürülmüş tarlaları ısıtmaya başladı. Millet doğuma davrandı olsa az. mi be? Şu saçtığımız tohum çıkmazlık etmeye ya Ne? Çığmazlık mı? <gülüyor> ne gülüyorsun be? Hiç kuşkulanma Yakup oğlum Gökkıldır yıldır toprakta bulup tohum attım mı Attığım tohumun hep yeşerdiğini görmüşümdür Toprağımızı iyi işledik Tohumumuzu onun istediği gibi uygun attık Yakında dağların yeşerdiğini görürsün Tohumu bir saçtın ki şaştım kaldım sana Golunu salladın mı? Avucunun içinden çıkan buğdayların ikisi bir araya düşmüyor. Necep oluyor bu iş? Goleydi. Göğdü, biğiği şey, Eh, yavaş yavaş biz de bu sanatı öğreneceğiz. Şimdi işimiz tamam mı yani mi? He? Tarlayı ekip bırakıp köye varıp yan mı geleceğiz? Biz tohum attık ya. Üst yakasın Tanrı'ya havale. Sırasında yağmur, sırasında güneş olmalı. Sırasında yüz Emme bir kararında olmalı hmm. Ondan sonra da Ekinimiz kendi kendine büyür, Sehpili Gelişi Vakti gelince de sararır O zaman da oraya davranırız he? Aman eder ben koşarız Aa. Bir iş daha var Hı. Babam unuttu söylemeye Her yıl olmaz ya Bazı yıllar daşkın olur Yağmurlar çok yağdı mı tarlaları su basa Su bastı mıydı da ekinin hayrını gör Ağzını hayret Dur hele emmi dur Su nasıl basarmış tarlalarımızı bir öğrenelim. Menderes taş da. Menderes buraya uzak. Bizim tarlalarımıza girer mi? Taştı mı ovayı deryaya döndü. Vay vay vay vay. Şimdi demek bir de Menderes derdi çıktı öyle mi? Hayır taşmaz be ya o. Üç cüğü de beş cüğü bir anca. Taştı mı bütün tarlalara girer demek? Gire. Yalnız İbrahim'in yeri görselce. Oraya zor girer. Giydi mi çok duymaz çekilir su. Tatlı bir mil bırakır ki Soma, En kabadayı tarla oya kadar şimdi Bunu İbrahim biliyor mu mi? Köye ilk geldiği gün söyledik Sarraf efenden alınan tarlaların huyusudur Şuyu budu dedik Su İbrahim'ın tarlasına zor gire Girdi mi de o yıl ekrinden olsa bile Gelen yıla ekini bol başa büyük olu Ya bize gelince? Biz İbrahim alt başındayız Suyun gelişinin gücüne baka işimiz ya bizim altımızdaki yürük köylü milletinin tarlaları. Tanrı korusun diyelim. Hem can oğlum Menderes daşacak yılı bile bu yıl daşmaz. İlk yılımız bu. Tanracı fakir fukara adam yana dur o. Birer ayran daha içer misiniz? Tanrıya şükürler olsun, iyi içtik... Lafa dalıp işi geri bırakmayalım. Darının bakalım çocuklar. Musa emmi... İbrahim hiç lafını etmedi. Hacı Paşa'nın tohumunu harmanda ne cep ödeyeceğiz? Kaygılanma sen. Töre neyse öylece ne ödeni. Gelen yine harmanımızı tutarken önce tohumluğumuzu ayırırız. Sonra öylesiriz. Ağımız sensin. Bak hele. Şimdi de ağalık İbrahim'den kalktı da bize mi kondu? Yok yok sen öylesin adesin, adedin. Ağadedin. O birlik çalışmaz ala da alada. Yükün hepsi sana ağmasın. Bu yılın tohumunu da birlikte ödez. Şu iğreçberliğin amma girdisi çıktısı var ha Vardır Yakup oğlum Bir doludur Hey hele ben işin yolunu tutan bakayım Yakup Efe Heh. Sana bir diyeceğim var emme, Kızmayacaksın Sezdim de demek yanılmamış Baban gitsin diye gözleyip dururdun Boşuna değilmiş Hele de bakalım neymiş Emme kızmayacaksın Kızılacak lafsa kızarım ha Pek de kızılacak laf değil ya Hele söyle bakalım Fukaralıktan şimdiye dek anama babama diyemedim. ile gelen yazı harmanımızı kaldıracak olursak. De ne diyeceksen de ne dudun? Hani sen benim hem efem hem ağam sayılıyorsun bundan böyle. Hayırlısı ile harmanımızı kaldırınca. Hani köyde bir kızcağız var da. Ha, ha. Evle bir pek tamah ediyoruz da. Beni eve vereceğim. <gülüyor> Hele bir harmanımızı kaldıralım bakalım düşünürüz. Fatma bacım, Hatça ninem... ...anamla birlikte kız evine söz yesmeye giderler mi? Gitmezler mi? Giderler abi. Sağ ol efendim. <gülüyor> ne garip. Bak şu işe. Bu Osmanlı'nın yörükten bir farkı mı var? Kim bilsin? Hele bir vakit saat gelsin. Biz de Neceptir öğreniriz bir güzel. <gülüyor> Yaban gazları mı? Yaban gazları ya! Aman kızan yeşil ekinimizi yer tarlamızı dümdüz eder bu imansızlar İyi bildin Efem. Ekin daha küçük olsa yeniden sürer ya Ekinimiz şimdi boylandı Fatma! Fatma! Ver şu benim dolma tüfeğimi raftan Barut saçma torbasını da Ben de geliyorum sizinle tarlamıza Hele sen bin şu eşeğe de öyle gel Biz kestirmeden daha çabuk gideriz Ana! Ana vurursak akşama yaban gazı eti yeriz bir güzel Hiç kıpır sapır etme ha Yürümemek genç, fırlayalım hemen, geçişelim bir koşu. Ne oluyoruz kızım? Ne bu telaş böyle? Nasıl gibi ne koşarsınız? Gazlar, gazlar neden mi? Yemin, yeşil akillimizin içinde geziyordu. Şöyle diyor, tağlanın bir başından öv başına yürüverdim, Kalkıp gittiyle. İnsan milletinden pek boğa bu krala. Yine gelirler mi oğla? Gelmeye gelirler ama gene görünüveriz mih, giderler hemen. Bu iş eğlencelik be Yakup oğlum. İşimizin tadı tuzu, iyicene öyküdünceye yedek, birkaç kaç gün nöbet tutarız, oğlu biter. Ne olmuş Yakup, bir şey olmuş mu yeşil ekinimize? Yok yok, Musa emmemiz meraklanacak bir şey yok diyor. Doğru mu dedin emmi, yok mu esrahtan? Doğru dedim, esrahtan bir şey yok. Ben aşama gelecek gazları ürkütürüm. Aşam vakti Mehmet gelir benden nöbete alır. Bize iş mı yani? Ee, siz varın köyde keyfinize bakın. Ağız mı bu işlere karışmaz. Baka, ben ağalık falan istemem. Bana bir daha ağa dersen külahları değişiriz emmi. Şuracıkta el ele vermiş benim baş edemeyeceğim toprağımızı işliyoruz işte. Biz yörüklerde ağalık öyle kolay satılır alınır nesne değildir. Sabahın Mehmet'ten ben nöbete geçerim. Kazlar şimdi gelmeyecekler mi? Gene zorlama mı? Gelcekler. Haacık geliyorlar işte. Ay, hele hele bizim tarlayı necekler. İbrahim'in tarlasını beğenmediler. Çünkü <gülüyor> şey, yumurun çocukla insine sonra ütüpürsün. Kazatmışım. <gülüyor> Burasının bizim tarlamız olduğu başka türlü eğeceğine ana var. Ben tüpeyi <gülüyor> hele hazır edeyim düğünde. Çok uzak. Saçma tutmaz. Usul usul yanaşmayacak. Usul usul yanaşacağım ben de. Sonra bir koşur onlar havalanana dek durur tüfeğe ateşlerim. Siz sezdirmeden gelin ardımdan. Hadi. Kondular. Şimdi görürler günlerini. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kaçırdık kaçırdık hepsini. Hepsi kaçtılar. Oh. <gülüyor> Korktun mu kız? Korktum ya korkulmaz mı? Korkma korkma yanında ben varmıştı. Işte. da Çalap yörük milletini hiç düşünmez mi? Bunca gündür yağdırdığı yağmurunu niye kesmez Ayakul? Çalap yörük milletini şu sıra Dağda sanır düze indiğini ne bilsin? Ne bilsin öyle ya Doğrusu Oymamızdan ırak açar kaldık yabanda bizde Fatma Necef laf bu dediğin <gülüyor> Yakında patladı nereye düşmüş ola? <gülüyor> İbrahim'in küllağının sivrisine Töbe töbe yarabbim Nereye gidiyorsun kız? Anamıza bir göz atak korktu mu? O eski hamur Türkmen'dir. Necep Borkarmış. Sarmışsın Fatma kızım. Benim ana Necep'sin diye bir bakmaya geldim. Yorganın kaymış. Ellerin dert görmesin kadın kızım. Var keyfine bak sen. eyim, kaygılanma. Adamımız uyuyor iyiyim. Go uyusun kadıncağız Sen ne ediyorsun öyle orada Hiç üşüyeceksin Ocağa tutuşturayım dedim Sen keyfine bak uyu hadi Uykum yok sen uyu hadi Benim de yok Senin kafandan geçenler uykunu benim de rahatımı kaçırıyor bir vakittir Sana bir ciğer sarayım içeyim mi Sar bakalım Halımız nice olacak hey Yakup alımıza şükürler olsun De bana Yakup bir laf et Çalap yürüyün topraklanmasına gayel olmadı. Bak şu yağmura. Aklımızı fikrimizi şaştık. Uykularımız haram oldu. Toprağa sürüp ekinceye dek neler çektikti. Elimizdekini avucumuzdakini toprağa yatırdık. On gündür köyün içi öyle evine döndü. Bu yağmurla taşkın gelir menderes kudurur denmekti. Daha ilk yıldan yurtlanır yurtlanmaz başımıza bir bela dolandı ki. Ben derim ki koca Ali ağam haklı çıktı. Hele hele. Ne laflarda bilirmişsin sen? <gülüyor> sen beni ağzı var dili yok Osmanlı karısı mı belledin Yakup abi? Sen benim canımdan öte erimsin eh, tasalandıkça benim de tasam artıyor İbrahim herife ne al Bir de kardeşliğim dersin olmaz olsun Herif Türkmenlerin kanına ekmek doğramakta bizlerini hallara koydu Toprağın evsini kendine ayırmışmış Ekine su girmezmiş Halçak Kes bu lafları ne edek Fatma, Fadime Kadıncık ne edek? Ne edeceğini bilmem aslan Yakup'u Mehmet ben başımı alıp daha gideceğim Oğlumuzu, oğlumu, obam Hı? da oymamızda doğrayacağım Oğlumuz mu dedin? Hıı Kız e, nereden bildin oğlan olacağını? Ağzımdan öylece çıktı işte Gerçekten oğlan mı ola? Bilmem inşallah Gidelim Fadime Kadıncık, gidelim Nereye istersen hem obaya, oymaya dönelim Hele bu yufkayı da dür ya aslan Yakub'um Yeni közledim senin için Yeter ana yeter Yiyesim yok peki Eh dursun hele Fatma yer Şu sıra iki canlı o İyi yemeli ki Biliyor musun? Bilinmez mi? Sevindin mi ana? Sevinilmez mi hey oğlum Bu müjde iyi hoş ama Adam hal sevineceğini bilemiyor Rahmetle birlikte geldi Adamı ıslatırsa rahmetten kaçılır oğlum Ya kaçılır kaçılır ya varımız yoğumuz toprakta bizim toprakta da, sürü da var değil ki kat önüne sür yürü doğrusun oğul İbrahim başımıza bir bela doladı ki bela derim Türkmen dünya yüzüne çıkalı beri böylesini görmemiştir ama biz görürüz Yakup arkamızda yumurtakifesi yok döner yürür gideriz Sen de Fatma gibi söz ettin şimdi Fatma da benim gibi bir gölük karısı da onda Yenilgiyi böylesine çabuk mu kabulleneceğiz? İbrahim suçlu, ama bizi yurtlandırdığı, topraklandırdığı için suçlu de. Bizim de aklımız yattı, topraklandık. Onun suçu, bu iş olurken yörük milletine ettiği oyunda. Daha da edeceğe benzer üstelik. Yörük içinden hem de A suyundan böyle biri çıksın. <S ai> <Ayıkş� falarâ> ama kolay yenilmeyeceğim ona. Ömrüm boyunca hesap isterim hesap. Benden beklediğimde budur hey oğlum Gel gelelim İbrahim'in gücü ağa gücü Altın gücü Baş edemezsin Altınla ezer Elimde büyüdü tanırım İbrahim'i Sürümü davarımı severdim ana Ama ben de tuttuktan sonra Bu toprak tutkusuna yakalandım Düşün bir yol İşliyorsun toprağı Tohumu atıyorsun Gözünün önünde yeşeriyor Ekin yeşerdikçe yüreğinde bir sevinç İşte İbrahim bu tutkuyu yenemez ana yenemez İbrahim'dan önce su alacak bu sevincini elinden Her yıl böyle yağmur yağmaz ana Bu sabah sağdığımız süt yarına da yeter Buzayya anasının yanına koy verdim Varsın eme dursun İyi etmişsin gelin kızım Yavaş hele yufkalar soğumadan yiyelim Süt de sıcak Ben şöyle bir çıkıyorum Kuşluk yemeğine Türkmen işi aktarı onundan bezdirme edelim Fatma Edelim Yağlı zeytinle yeriz he? Olur yeriz Ağanın kadar Hüseyin? Sabah ekmeğini yedi şimdi yukarıda ocağın başında dirsek keyfi ediyor <gülüyor> Gel buyu Yakup kardeş gel buyu Yo yo söyle yamacıma gel ver daha kaba Pencereden geldiğini gördüm <gülüyor> Bizim anay güzel oldu Adam oturduğu yerden çalap gibi acunu seyrediyor Eee merhaba Merhaba Bu sabah ne halsın nidesin bakalım Alımıza şükürler olsun Ortalık ayazladı, Yağmur dineceği benzer Dursan olur, durmazsa ne, ettiğini etti Hüsnü! Hüsnü! Buyur han Koş Yakup Ağa bir kahve yetiştir, yürü Okkalı ok, olsun, ben de içerim Şimdi han, hemen Pek keyfin yok gibi Yakup kardeşim Yok evet, bu Yağmur adamda keyfin bırakır Çalap buyuru Tanrı buyuru elden ne gelir yağacak bu rahmete taşkın rahmeti deniyor Kula asma be Yakup Biz yörük olduğumuzdan Daha bu gidenlerin havasını Suyunu toprağını bilmediğimizden Köyün Osmanlı takımı bizi korkutmak iste. Günlerdir su başında Laf laf laf Hep bu yağmur Hep bu taşkın lafı Bıktım millet sanki bulutlarla birlikte Gözyaşı dökmekte Kahveye varasım gelmiyor Muhtar da imam da çıtlattılar Neye sızlandıklarını biliyor mu? E, sırası gelince elbet biz de ağlığımızı göstereceğiz Taşkının geleceğine benim aklım pek kesmiyor Öyle deme İbrahim Bu ovanın taşkınını hep biliriz Hep duyarız Menderes her yıl taşmaz 40 yılda bir taşar ama lafı büyük olur Buldu buldu da Tam bizim yurtlanacağımız yılı mı buldu Şalap Türkmen'den yüz çevirmiş Besbel Amma yaptın be Yakup Bize kısa da ovadaki yeşil ekinek kıymaz İyi diyelim iyi olsun inşallah Sen yüreğini ferah tut da ne taşkın bir geliverirse Gelirse gelir ne yapalım Rençber'in karnında kırk yıl vardır demişle Rahat konuşuyorsun sen de Karımızı yoğumuzu toprağa dödü Bir göz ev yapınca dek milletin göbeğe yarıldı Sonra ne olur yürüklerin hali Aç açık kalır sürüm sürüm sürünürle Rençber'in karnında kırk yıl vardır dedik ya Anladım. bu söz Osmanlı'ya gerek Biz daha ne rençber sayılırız ne de Osmanlı İyi hoş Yakup Osmanlı'nın Allah'ı yürüyün çalabı Bir yağmur bir rahmet vermiş Benim elimden ne gelir Düşünecektin İbrahim düşünecektin Koca Ali ağamın sözünden çıkmayacaktı Çıkıldı bir yol işte Hadi senin hesabın tamamdı diyelim Bunca yürüğün kanına ekmek doğramayacaktı nasıl Ben kimseyi zorlamadım Kendileri istedi Her koyun kendi bacağından asılır Kimsenin aklında böylesine bir işin geçtiği yoktu İbrahim Koyunu bacağından sen astın hem de astığın yerde bıraktın Asılı kaldıkça da kokuttun Sen hiç tasalanma kardeş Ben koyunu asmasını bildiğim gibi yüzmesini temizlemesini de bilirim Her bir işi sırasında yapar Kimseyi orada bırakmam görürsün Bu işin hesabını bize vereceksin deme Hiç kuşkun olmasın Nasıl? Bu işlerin ne gibi bir yol ne gibi bir düzen tutacağına bağlı Hele bir sırası gele de Anlamadım bana kalırsa Yakup kardeş, sen her bir işi derin derin düşünüp tasalanmaktasın. Kendinden öte bir sürü baldıra çıplağın derdini düşünmektesin. Tut ki Menderes taştı, yörüyü Osmanlısı battı. Sana ne? Bana ne, ne? Bu ne biçim söz İbrahim? Diyeceğim şu ki bizim tağalarımızın yeri yüksek, oralara pek su çıkmazmış. Her bir işi önceden düşündüm dedim ya. Bir kardeşten öte sevdiğimden seni de düşünüp kayırmışım. Ha, şu sözü senin ağzından duymam iyi oldu. Demek bizim yerlere su çıkmaz hmm. Bre İbram Bre İbram alçağın biriymişsin sen Bu kadarını bilmezdim Şimdi beni de ele güney rezil ettin işte Yakup <gülüyor> Yakup kardeş Bunca altın döktük Elbet tağlanın iyisini alacaktık Düz ovada yüksek tağla belli olmuyor Gözle seçilmiyor Ama mıhtar kulağımı büktü benim Herkes gibi üç beş altın düellik Tam iki bin altın saydım bu tağlalara Bunun alçaklık neresinde he Yakup Ulan İbrahim Ulan İbrahim Senin gibi bir herifin bizim oymaktan çıktığına bin tanık gerek Eğer alçaklığın ne demek olduğunu bilmiyorsan Bugüne dek öğrenmemişsen Bundan sonra ben sana öğretemem ya Ama ayağımızı deng alırız Ayağımızı deng alırız ki Senden bize bir kötülük gelmeye He Demek şimdi bizim tağlalara su çıkmayacağı bir gerçek öyle mi? Öyle dendi hmm. Peki yörüğün Osmanlı'nın öbür toprağı? Çalabın keyfine kalmış bir iş artık Vay İbrahim vay Eferim sana İbrahim vay Bak Yakup Sana daha önce de söyledim Su başına ağa olmayı aklımıza koyduk bir kere Bu köyün Osmanlısı çıplak hepsi buyruğuma girdi Onlara tağla verdim ortak ettim kendi milletime daha da güzel bir iş yaptım Toprak sağı oldular Kötülük mü ettik Bundan ötesine ben kumanda edemem Yağmur yağmış dere çay Neğer taşarmış Dört bir yakasını su basamış Benim suçum ne Tamam mı senin aklına göre tamam sayılır Hele bir işin sonunu göre Al Kahveden mıhtar efendi haber salmış Ne istermiş gene İbrahim abi uyursun gelsin, köyle hep toplaştık Şu işi bir düşünelim diyorum Hangi işmiş o? Bilmem ağabey Bilmeyecek ne var ağabey İbrahim O iş işte Haa ee, Dur eyla Hüseyin Vardamdan bize iki at eğerle tezden Şimdi ağabey Ağlığımız nahal belli olacak Yakup A dediğin kahveye atla varacak ki heybetli görünsün milletine Var git kendi atınla Berikine de Hüseyin yanaşmanı bindir ki Ardından da yaverin geliyor desinler ben ayaklarımla giderim. Yakup, Yakup. Gel hele Yakup oğlum, durma kapıda, ocağa yanaş. Şurada bir yere ilişim daha iyi, muhterem mi? Merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba. merhaba İbrahim'e. Merhaba Yakup. Merhaba. merhaba. E ee aslanım ben bu rahmeti beğenmedim. 10 yıldır böylesi görülmedi. Gökyüzü delindi sanki döküldü, boşaldı. Eğer köyümüze düşen yağmur madrana 5 parmaklara da düştüyse bu yıl toptan battık bil. Tanrı bizi korusun diyeceğim emme. Belayı Tanrı vermiş bir yol. Sözünden döneme. Sol omuzumuzdaki meleğe bu yıl bize sağ omuzumuzdaki meleikerin yazdığı sevaptan çok günah yazmış besbelli. Sade biz mi battık Baladovası bir deryaya döndü mü çevresindeki yetmiş iki köyde battı gitti Kaya bin bizim su başından Aydın'a Aydın'dan sökeye sefereyle sefasız İyisin <gülüyor> olsun muhtar efendi ama bu belaya bu afata karşı benim elimden ne gelir De bakalım Lutfullah hoca ağamıza bir cevap gerek Cevap bana düşmez muhtara düşer ama değil mi ki benden istediğiniz söyleyelim Aşkın belası bu yıl yörük milleti sebebinden geldi. Çünkü... Hele, hele imam bu lafı da nereden çıkardın? Utanmıyor musun Osmanlı'yla yörük arasına nifak sokmaya? Ya, ya, ya, ya, ya. Pişmiş aşa soğuk katacaksın? Bunca yürekli kişi şu köye gelmiş, diz dize çökmüş, ekmek derdine düşmüş. Topumuz bir köyden, bir milletten sayılmağı mıyız? Ağamızın önünde bu ne rezillik? Ağın milletine, yörük yine kimle karışırmış? Bize işte düştü o kadarı? Yörükler imam milletiyle başı hoş değildir pek. Parayla İman'ın kimde olduğu bilinmez, Tabii. bu yüreğe kalmış bir şeydir insanın İmam ile bizim inancımız hep bir kapıya çıkar Çalap dediğim birdir, hem Osmanlı'nın hem Yörü'nün, o hepimizi esirgeye bağışla evet. Ver cevap ver bakalım ağımıza İman Ağımıza ettiğin şu kıymetli sözleri evet. geri al Siz Sana mescitte söz düşer. Eh diyelim ki bize mescitte söz düşermiş Ya dur dur imam. Recevan var. Koyla bir yakasıdır Muhtar. Herkesi. Onun sözü, meside geçer. Yeah. De güle güle yeah. imam, yeah. güle güle. Hey ve hey, suvaşıllar. Evet. Köyümüzün dört bir yakasındaki topraklar evet. tefecinin elindeyken ne yapardınız? Ne evet. işlerdiniz? Bir topat ekmek belasına sürünürdük efendi. İbrahim ağam altını basıp toprağı tefeci elden kurtarmadı mı? Tanrı İbrahim ağamızın kesisine Halil İbrahim bereketi versin. Evet. Sizleri evet. bir yıl içinde çift çubuk sahibi etti mi etmedi mi? Tanrı İbrahim ağamızdan razı olsun. Tanrı iki can da ağamızı aziz etsin. Evet. Tanrı ağamızı Ağız. başımızdan eksik etmesin. Bize bağışlasın. Evet. Şu, bağışlasın. Şimdi sözüme iyi kulak verin subaşılılar. Evet. Evet. Başımıza böylesine yiğit delikanlı, evet. aklı fikri yüce birini salan Tanrı... Evet. ...neden daha ilk yıldan ekinimize su gibi bir afat verip ekmeğimizi elimizden alsın? Evet. Bizi sınamak için. Ben Subaşı köylüsüne İbrahim Ağa gibi bir ağa onun eliyle bereketli evet. topraklar verdim. Ağanın ağlığı evet. köylünün müslümanlığı. Ayan beyan olsun buyurmuş Tanrımız. Bizi sınayacak Yaradan. Bize düşen de adamlık, kardeşlik. Hazreti Eyüp Efendimiz gibi ya. sabırlı olmak gerek, tamam mı? Doğru, çok doğru. Kaç tamam, çok doğru söz ettin muhtar. Bakalım şimdi bu söylediklerimize ya. karşılık ağamız ne buyurur? Ağa bakalım, Güzel laf ettin muhtar emmi. Şimdi önümüzde iki zorlu iş var. Taşkının geleceği, gelirse ekinimizi boğacağı işi. Gelirse ne yapalım onu size soracağım. Biz yörükler yaban sayılırız. Baş edemeyip batarsak o zaman Osmanlı töresine göre davranırız. Bu köyün ağalığına pamak bastığımızdan hepinizin vebalı boynumuzda sayılır. Böyle zamanda öbür ağlar ne yaparmış bakalım? Dayanma verir ha. Köylüsünü bir gelen yıla dek açgımaz. Bizim göcümüz öbür ağlara denk değilse de elimizden geldiğince yapındırırız. Tanrı senden razı olsun. Tanrı tuttuğunu ha. altın eylesin. Ha. Başımıza seni gönderene bu can kurban olsun. Dur, Geri, durun. Dur. Geri durun. Geri durun ulan yavşak sırtıma binme. Ya. Sözümü bitireyim be. Rahat bırakın ağımızı. Çökün yerlerinize hadi. Ey. Ağanın böylesi toprağında görünmemiştir. Ya. Bu karabagası dediğim böyle olur işte. Aman kardeşler eline eteğine bir sağlamca yapışın ki göze gelmesin. Ha, gelmesin gelmesin. Ha, Yakup Efe. İbrahim gerçekten soydan soptan ağa öyle mi? Öyledir öyle. Soydan soptan ağa kızanıdır. Ağalık gücü babadan atadan geliyor demek. Altını parası pulu da. Sözünde durur mu dersin? Duracağı benzer. Osmanlı töresine uyacak ister istemez. Başkaca bir hesabı kitabı olur mu ki? Orasını bilmem. Nereden çıkardın bu lafı? Babam ağalar her işi hesaplı kitaplı yaparlar derdi. De. Gelelim şu Menderes lafına muhterem mi? Bunca yağmura karşı bugüne bu sade taşmadı demek ki taşmayacak. Taşmaz diyelim yüreğimizi geniş tutmaya çalışalım. Ama yağmur daha yeni sayılır. Dağdan belden sular anca iner, nehir yavaş kabarır. Bir hafta on gün daha beklemeli. Hava da bir türlü açmak bilmedi. Çare? Bu işin çaresi merhemi yoktur aslan oğlum. Suyun keyfine kalmış. Nasıl geleceğe... Nereden vurup hangi yakadan çıkacağı bilinmez. Tarlaları oyar, doldurup geçer bakarsın. İsterse şöyle ekinin üstünde yatar... ...ekini de yatır, götürür, çürütür. İşine akılsı vermez. Önüne geçmek, durmak ne mümkün. Hiç mi muhterem mi? Önünden değme arabatıyla bile kaçamazsın sırası gelir İki yakasındaki suları tutan yüksek yarıntılar ne güne duruyor peki? Yani, Onlar bazı işe yarar bazı yaramaz Suyun gelişine bakar Kabarırsa üstünden aşar Yüklenirse çöker Hele bir sıçan deliği bulmaya Hemen deliği oyar açar büyüdür Yarıntıyı çökerdir geçer Yarıntı dediğin harçla örülmüş duvar değil ki Toprak yürü. Şimdi işimiz tamam çalap yetişmezse, yandıksa ya muhterem mi? Ne edelim? İşler böyle ağam. Peki, böylece ne, kahvede kaykılıp nehrin anamızı ağlatmasını mı bekleyeceğiz? Oo, yok, yok. Elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Eski yıllarda olduğu gibi yarıntıyı bir sıkıca Hı. tutacağız. Yarıntı tutuldu mu, su pek azgınca gelmezse... ...deldiği açtığı yerler tıkanır, kapatılır, tarlalara girmesi önlenir. Bak bu sözünü beğendim. Ama kocamenderesin hangi bir yerini tutacağız? Çakal bükündeki yarıntı dayanmalı tutmak gerek. Ama orası da bize çok uzak. Evet, Biz hiç olmazsa ee. uzun bir gün orayı tutmalıyız. <gülüyor> Mehmet genç, Yavuz görüştü. Menderes'in dirsek çevirdiği yerlerden korkacak İbrahim im. Düz yarıntıya su yüklenmez. Uzun bükte yarıntı, suyun önünü bıçak gibi keser. Kolay kolay vermez suyu. Ee. Bir de kurtuldum ama dinlemez am artık. Bizim darlalarımızı yuttuktan başka seninkine de dayanır. İş şimdi daha bir anlaşılır oldu Mehmet genç Buyur ağam Ocaktaki Murat Dayın hadi hepimize birer kahve çeksin Osmanlısına yörüğüne İbram ağamdan okkalıdayma ya <Gülüyor> Şimdi Hasan'la Mehmet kahvelerini içer içmez doğru uzun dönilen yere Yarıntının başına varacaklar Bir güzel nöbete giyecekler Suyun gelişini geçişini gözleyecekler tamam mı? Tamam ha. Yanınıza azık kepenek kazma kürek falan da alın Baş üstüne ağam. Hüseyin'le Yusuf Tepe'ye değirmenin oraya var'cayklar Bela hangi yakadan gelecekse o yakaya dikkatlice bak'cayklar Uzun bükte su yükseliyse berikler ateş yaka haberler Hüseyin'liler de bize yetiştirirler Çok iyi, çok ey mi bu düzen? İyi Biz elimizden geleni ardımıza koymayalım da Üst yakasını çalap düşünmüşsün. Önce devemizi sağlamca bağlayıp Ondan sonra tevekkül olalım, tamam mı? Tamam Adınla fikrinle bin yaşa Aşkın gelecek olursa herkes üzerine düşeni yerine getirecek Yan çizen olursa bakademedi demeyin, bütün yulaç bırakı sürüm sürüm süründüyorum. Ben gidiyorum Uzunbük'e eh, İyi ya, git bakalım Sana bir de kepenek bulsaydık eh, Yol üstü geçerken bizim eve uğra Yengeye söyle benim kepener vesin Hasan nerede peki? Daha köşede beni bekliyor hmm. Varın gidin Gözdüplarınızı dövdet lan Şu kızlar acaba bir işe yarayacaklar mı Yakup? Hmm? Neyi derler suyun başında? İş olacağına var. Dua edelim de sular azmasın Ben bu işi beğenmiyorum ya Doğrusun Beğenilecek bir yakası yok hiç. Şu İbrahim olacak Körp ağamızın nersinden başlayalım <gülüyor> bilmem. Yedi cetli sülalesi desem olmaz ucu koca yörük Ahmed dokunur. Aşağı tüküsen sakal yukarı tükürsen bıyık. Başımıza bir bela sadık. Belayı niye İbrahim'den bilirsin? Topraklanacağım diye öldün bayıldın ya. Yengenin altınına kadar el atmadık mı? Hadi de hadi. Ee, bana karşı başka laf edip içindekini saklana Yakup. Hepiciğimizi İbrahim kandı İster kandık ister yandık. Aklımız neredeydi? Değen ki bir yol toprağa uçladık, bırakmayacağız. Seni bilmem ha. Şeytan beni dürtüyor hep. Bırakıp dağa çıkasım geliyor. Koca al ama yalvar, yakar olurum. Bana bir iki koyun verin. Yörük milletinin böylesine çabuk yenildiği de görülmemiştir. Demek demek toprağını bırakıp gideceksin, ha? Bu iş beni sarmadı. Çalap bile karşı bana. Adam bilmediği gücü yetmediği güreşe girmemeli. Bırak bunları Cemal. Yörüklerin yanında böyle konuşma Zaten oba çivi üstünde oturuyor Biraz daha dişimizi sıkalım Bak İbrahim ağamız bile öğrenmiş Reçberin karnında kırk yıl vardır diyor Hele şu Osmanlı Musa bak Yakup Kaç kırk yıldı bekle Sen hangi Reçberden hangi kırk yıldan konuşuyorsun Yen yani Karışık iş bu Osmanlının işi Biz de Osmanlıya bir karıştık mı Aman ne bileyim Sizler gidersiniz bu köyün hali perişanlık olur. Biraz dişimizi sığmak gerek. Çalabiliyor Musa emmi. Dişimizi sıkabileceğimiz kadar sıkacağız. Havaya, suya, taşkına bakar bu iş. Hani batıncaya kadar. En melakin kırk yıl bekleyemem. Yakup beklemeye karar vermişmiş. Onu dönemem. Neden sen toprağı bizimkine göre az çok geniş. Bu yüzden İbrahim olacak Körp karşısında... ...belki birkaç yıl dikiş tutturabilir. Ey yıl taşkın olacak diyelim. Belki de taşkın olmaz. Şu dağa çıkmak gitmek lafını pek etmesen şimdilik ha. Yürüğün aklını karıştırma. Gönü hoş olsun Yakup. Daha kimseye söylemiş diyelim. Dişimizi sıkacağız. Ya Geli ve hele çökelek yaptım. Otur yi sıcak sıcak. İbrahim bizi Osmanlı'ya rezil etti ana. Bizim tarlanın yerinin az çok yüksekte olduğu bir gerçekmiş. Su çok güçlü gelmezse pek ziyan vermezmiş. İyi ya seni düşünmüş işte. Beni düşünüp evet. düşünmediği pek belli değil. Düşünseydi ta başından haber verirdi. O her bir işi baştan hesaplamış. Taşkını bile. Bizim tarlaya su girmeyecek. Biz de ondan yana görüneceğiz. Öte yanda yörük Osmanlı batarsa batsın. Yok yok yo, ol. İbrahim herhal senin iyiliğini düşünmüştü. <gülüyor> Bu kadar kötülüğünü oyma obaya karşı irezildiğini istemez. Seni hep yeğit kişi bilirler. Onlara oyun edemezsin. Ayrıca ana bunca kişiye tarlanın yükseğini bulmaktan sonra hele. Orası öyle. Sarraf'ın tarlaları enine değil boyuna bölünseydi daha az olurdu. Meğer İbrahim'la çakal Mehmet Efendi'nin fiskosları buymuş Su altında kalan yerlere baharda ak ekilir Su çekilince su çıkmayan yerlere de güzden buğday ekilir diyesiymiş Aklıma taşkından daha kötü şeyler geliyor ana Cemal bugünden bırakıp kaçmaya niyetli Bu yıl unumuzu yağımızı idareli yemeli Gelen yıla dayanmak gerek demek ki Yağmur sicim gibi yağmakta. Nereye gidiyorsun Yakup? Varıp değirmene çıkacağım. Bir bakalım bizim kızanlar su boyunda neydi? Dur hele kepeneğini vereyim üstüne. Ver, ver. <gülüyor> Yakup, Yakup, buyur hele, gel buyur. Gelirim, gelirim. Hele şu ovaya bir göz edem de! Kim o? Sen misin Yakup Efendi? Hoş geldin, buyur bakalım. Ne ceptir işle? Gördüğün gibi işte. Yağmurun arkası kesilmek bilmiyor. Yarın tünicedir. Şimdilik suskun. Ama belli olmaz hiç. Bakasın yarın bugünlüktür bakasın bir saatlik iş. Hele Yakup Efendi. Şunlara bakındı, vay, vay, vay, vay, vay, vay. Yörük milleti bunlar. Kepeneklenmişler. Ovayı gözlemeye çıkıyorlar. Ya yürekleri ağızlarında fukaraların, ha? Doğrusun kızan, doğrusun. Yürekleri ağızlarında hepsinin. multim girişileri Kulağa mı? Buyur. Ne haber oncu Haberler kötü ağam. Dört bacağı su basmakta. Bizim uzun bu akşama dek dayanırsa belki mendresin öfkesi diner. Yarıntının diysek çevirdiği yere su yaman yüklenmekte. Dayanmazsa ya. Bizim dermenin kanatları bir yıl daha boşuna dönecek demektir ağam. azı hayra aç bir adam. Bana şu uzun bükün yerini yarıntısını gösternele. Bu yaka senin tarlalar. Alt yanı senin tayfanın tarlaları. Bildin mi ağam? Bilinmemi. Ekinin maşallahı var. Senin tarlaların sağ üst yakasına düşen tarla da Yakub'un. Yakub'un daha da üst yakasına bak ağam. O yakalar biraz yüksek. Yukarıdan gelen suyu ta tarlaların alt başındaki sarımsı çizgi ya, Yarıntı işte o. O tutuyor. Ee, bu uzun bük denilen yerdeki yarıntı koyverdi mi? Taşkın senin tarlalara dayanır. Su güçlü çıkarsa bir batarız, bir batarız ki boğulmacasına. Su tarlalara girer de çabuk çıkarsa pek zarar yapamaz. Ama çıkmaz da oturur kalırsa ekini çürütür. Horacığım, Sorucuma... yeterim be. Kesmedi. Kes gayri. Toptan battık işte. Bak be! Ee ne etce şimdi muhterem mi? İşte edecek yapacak bir şey kalmadı İbrahim ağam. Bizlere beklemek nehrin insafına sığınmak kaldı. Gençlere, kızanlara da çapa yürek kapıp uzun bükteki yarıntıya koşmak düşer. Yarıntıyı bir sıkıca tutsunlar, suyu koyu vermesinler. Deliği gedi bulmasın, oymasın su. Gözlerini dört atsınlar. Sen? Su bir karış daha yükseldi. Eee? Ya bilmem ama... ...Menderes iki saat daha böylece yükselirse işimiz bitikti. Yarıntıyı aşacak namussuz desene. Belli olmaz artık. Ne demek o lan? Düzgün bir laf etsene be. Belli olmaz Efe. Bakarsın aşacak yerde... ...iki saat sonra alçalıverir. Desene ki oynak avrat misali. Gari nasıl dilersen öyle desen. Ne olacak peki şimdi? Ne yapacağız? Dur hele. Bir bakalım durma. Her yakada yükselmekte. <Gülüyor> Tütünün var mı Yakup Efendi? Var. Sağ bakalım. Burutubet'in bu yaşlığın içinde çakmak taşları bile neredeyse soğan gibi çocukleşcek be. El al şu kibriti. Çal ciğerini. Sağ. Ol. Bizim düğün değnek bir başka boza, bir başka hamana kaldı Yakup Efendi. Bu yıl haman edemeyeceğiz. Öyle görünüyor durum. Ben garip bu işten vazgeçtim. Ekmek belası, ekmek derdi başımızda dolanmaktadır. Öküzlere saman bulma bile zorlaşacak. Öyle görünüyor işlerin gidişi. Dur hele dur, dur. Mehmet genç. Umudunu hemen çizik verme bakalım. Yağmur daha hızlanacak, gürültüler geliyor. Hele bir yarıntıya doğru gidelim. Nicedir yakından görelim Yakup Efe. Kalk yürü, kalk. Durmaların zamanı değil, kalk. Tamam işte. Bu gidişle İbrahim ağamız da battı gari Latsın alçak batsın. Duele dur, dur Mehmet, dur. Neredeyse boğulaçan be Dur be kızan. Hey, koşur gelin. Bu yakada su yarıtı Hey, koşun su yarıtı yaştı. Yarıtı yaştı. Hey, hey! Su yarıtı yaşmış, yarıtı yaşmış. Yetişin su başı kula. Su yarım açıyor köylüler biz anla ödün başın Kıyanım açıyor yetişin yoldaşlar Güney Metin Müslüman Su yarım açıyor Her şey oturtalım da Yetişin yürükler, Yetişin kardeşler! Dayanın biri, Omuz verin bize! Dur! Dur! Yaktın bizi ulan! Yaktın bizi! Şiyonlar köy vermeyin lan! Anıza! Neydin Dayanın kızaklar! Dayanın! Bu domuzun hızı böylece süremez! Dayanın! Bre dayanın kardeşlerim, Allah dayanın! Aşkım dayan, güven olmaz mı, ay, ay. Ay. Ay, ay, ay, gelirse, açtı mı su ha? Açma da, açma da emme! Sütkendeli budur! İşte şimdi Subaşı köylün işi bitiktir kızanlı! Sus evet. be dayı, sus! Ağzını hayra aç! Dayanın küreklere ay, kardeşlerim! Ay. Eve dayanın! Gel topla bu yana kardeş. Tamam. tamam. Hadi Yusuf, hemen oğlumun için ama. Ben şimdi yeri koğdu. Hey, koş koşulanları koştur. Dayan buletim kardeşlerim. Haydi. Yeterin, yeterin artık. Durun. Ee, Durun. Dur. <gülüyor> hele şükürler olsun <gülüyor> Tanrıma önledik her Aldık neyse. önünü. Hop, hop Bulduk! Buzlucak deliğini göre. Yetiş oğlum. Hadi, Hadi koşun. Koşun! Koşun. Bir, dağır Yakup Efe, dağlarımızı yeşil kebirimizin başı için, dağır! Bağırma ölen, kulağım sağır değil ya yanındayım. Yakup Efe dağlar gibi, bir dayanırsa Menderes yolum şaşır. Sıçan şimdi bu deli? Sıçan de, tarla faresi de, ne dersen de! Bela'nın deliğini yuvasını işte böyle oyar su yüklerince... ...rahten sıçan milletinin insandan yana olduğu hiçbir batık görülmemişti. Ha yörük oğullarım! Ha Osmanlı kısımlarım, dayanın aaaa! Dayan yoktu bakar, dayan ha! Tarlada yeşil ekilmiş va, dayan! Dayanın tamam. yiğitler, dayanın kardeşler! Hey kaçın Osmanlı! Hey kaçın! Tüm yerden yarındayım, beylerden yarındayım kaçın! Hey üstümüzde su geliyor, kaçın! Dünme. Hey üstümüzde su geliyor, kaçın! Dünme. Dünme, kaçın dünme. Hey üstümüzde su, su, su. su geliyor, Su geliyor, su! Su geliyor kardeşler, kaçın! Hey üstümüzde su geliyor, hey, götüne, su geliyor. Kaçın Kaçın! Yürü Mehmet genç yürü! Allah, Allah, Allah, yürü artık! Dayan Yakup Efendim dayan! Delirdin mi ulan yürü! Ben hakkımdan vazgeçtim kardeşlik! Öküz namen hakkı var! Hele birazcık daha dayanalım! Birazcık daha Yakup Efendim! Öküz bir hakkı var! Hele birazcık daha! Dayan! Kurbanlar olan daha! Birazcık daha! Birazcık daha! kaynattım Yakup sıcak sıcak ocağın kenarında dur. Yanına bir de bulgur aşı ister misin? İstememe? mi? <gülüyor> <İstenmeye> mi? <Ha? gülüyor> hey. Takala ara oğlum Yakup. Bu kocamış ananın yüzüne bakıp bakıp da ne gülersin öyle ha? De bakın. <gülüyor> ne havcurlayım ana. Senin benle bir vakittir bir alıp veremediğin var. Vay ya değiveremiyorsun yani. işte. Eğirecek hey yönüm yok. <gülüyor> yönüm kalmadı. Ay kadın anam derdim bu oğlar. Evet. Sana istediğin kadar yün alayım anam. Neden ben para pulla alınmış yünü Yön dediğin adamın Kendi koyunlarından kırpılmalı Parayla yün benim için rezillik Çalap razı olma seç Eysin hoşsun ya Bizim sürümüz filan yok gayrı ne ak koyun ne kara koyun Biz, biz toprak sahibi olduk ana Bakın da hele Aferin sana Yakup <gülüyor> Demek toprak sahibi oldun sen ha ah, Neyse canım ee, Hadi yine başlamayalım Bak oğul, bugüne bugün Hatırını yıkmak, keyfini bozmak istemem Sırası geldi dinle beni Topraklanma işi, toprak sözü yörüklerin arasında çok eskidir bizde. Dur hele ana dur, He. bildiklerimizi baştan almayalım. Bildiğin laf da olsa bir de benden dinle. Bu toprak sözü üstüne çok destanlar söylenmiş, çok türküler yakılmıştı. emme? rahmetli baban Çukurova'dan Aydın'a kadar yörük milletinin topraklanıp sonra da nasıl yozduklarını hep bilirdi. Osmanlı toprağı Osmanlı padişahının malıdır. Bir karışında Osmanlı köylüsünün hakkı yoktur. Köylü a izin verirse sürer toprağa Ne padişahı ne ası Yörükleri adamdan saymaz Osmanlı köylüsünün Türkmen yörüğünün Anadolu toprağında Sözü geçmez derdi baba Bunu sen de böylece ne kafana koy Yakupoğlu Yasa böyle kurulmuş derdi baba Daha topraklanır topraklanmaz ilk yıldan başımıza gelene baksana hele Güzel anam iyi anam Padişah da ağa da köylü de Yörük de tanrı kuludur Tanrı herkesi bir tutar. Kimse kimseden yüksek değildir. Benim İbrahim'den ne eksiğim var? Altın sahibi olmak başka... ...adam olmak başka. değer midir? Ama İbrahim yörük milletinden değilmişçesine... ...kendi milletine kötülük etmedi. Bu iş kafasında varmış zaten. Daha palazlanmadan... sırtını başka ağlara da verdi İyi yürekli bir kişi olsaydı... ...yörükleri topraklanmaya çağırırdı. Ama ben oyuna gelme. Karşıyım ona karşı. Hakkıma İbrahim'e yedirmeyeceğim. Heh, i̇şte bu aklını beğendim Yakuboğlu. Rahmetli bu bana aklıma düşürdün. Gel gör ki kurduğun işin sonu yok, dipsiz. Göreceksin İbrahim sana soluk aldırmayacak. Altın iyilerin elinde iyi gün dostu, kötülerin elinde kötülük illetidir. İbrahim hepinizin kuyusunu altınla gazar görürsün. Bakalım. Görürüz, kadın anam. Bakalım, el mi yaman, biz mi? De bakalım, Fadime Kadıncık. Senin de bir diyeceğin var mı? Var. Şu ulgun çalısı evimizin dört bir yakasına çit çevirmeye yetecek mi ki? Yetmezse, bizim goca eşek sağ olsun, uzun bükten keser getiririz. Haramın boynuna ne hak yıkacaksın? Komşu hakkı yemeden elbet. Hey öyleyse. Şu diktiğimiz incir fidanlarının berisindeki delice zeytinlerinin ötesinde tutarız çiti. Köyün ortalık yerinden su taşıma ile fidanları kurtaramayız bu yaz Kuyu gazacağız Komşular da yardım edecek İbrahim de mı yardım edecek kuyuna Yok ana yok İbrahim şimdi bizimle kardeşlik olmaktan çekildi Ağamız oldu Başka komşular yardım edecek kuyumuza Ortalıkta başka gomşun kalıyor mu heyo Yörükler gaynaşmakta Ovadan ipi koparıp yaylaya Obaya kaçmak sevdasında Öyle de olsa o iş daha bellice değil ana Gel bu akıldan vazgeç oğlum. Doğacak oğlun gözlerini acını obada açsın Burada onu saracak tazı çulu bile bulamayız Bak ana Bunca yıl sana karşı gelmedim Gene de gelemem Anlıyorum Köy sana yaban geliyor Alışmadın sen bu düzene E çaresiz alışmak gerek Elden ne geliyor Ben bir yol toprağa avuçladım gayrı Bırakmayacağım Taşkından az çok ekinimiz kurtuldu Bu yıl açlıktan ölmeyiz onlar bana destek sayılır şimdi. İbram yörüklerin tarlasını elinden alacak Alacak ya Yörük Yakub'a diş geçiremeyecek Ama millet İbrahim paramızı verse Tarlamızı alsa da bizde yaylaya kaçsak diye Gözünün içine bakıp durur Milleti fışkırtan Cemal Bilmesem İbram'dan yana sayacağım onu İbram'ın niyeti açık Yörükleri kaçırıp Bütün tarlaların üstüne oturmak Ağlığını böyültmek Bizim tarlamız sokuntu gibi gala kalmış Kalacak ben varken, darlam İbram'ın olmaz ana. Gün olur koca yörük Ali Ağa da öğrenir İbram'ın ettiklerini. Öğrenir de, böylesi bir alçak bizim milletimizden nasıl çıktı diye yüreceğine iner. <gülüyor> İbram diyesiymiş ki... ...gayrı Hanayım'a bir avrat gerek. Koca Ali Ağa emmimin kızı Ayşe'yi gelin getirmem gerek. Vay başım <gülüyor> vay, vay başıma gelenler. Ayşe kızın başını mı hal yakarmış ha? He? Dur hele dur. Ali bu kadar tedbirsiz mi? Varır çıkar anlatırız. Veli benim kardeşim. Ayşe de bacım. Yaktırır mıyız hiç başını kızım? Eszah mı bu ses? Hı. Bu ağ bozumtusunun Ayşe'ye tebelleş olduğu eszah mı? Hı. Ateş olmayan yerde duman çıkmazmış. Anacığım. Anacığım. Husa be, bu çukurdan su çıkar mı ola? Çıkma mı? Bizim köyün adı Subaşı. Nereye kaçsan su çıkar? Biz yörükle pınar suyu, dere suyu, akarsu biliriz, Kuyuları bilmeyiz. Sabırla, Bir su basacak ki... ...gö artık. Yakup, bak Husa emmi ne diyor? Ne diyor? Çukuru su basarmış ki... ...yukarı soğuk açarmışsınız. Amanın neyi? Aman bizim Osmanlı Mehmet Gencü göz kulak ol. Babasının önünde boğulmaya Taşkın gecesi mendiresin elinden kurtardın ya Bu defa kuyuda kalmaya Bırak şimdi zevzekliği Cemal efem Vay hanım. Baban da mı Osmanlıydı hey Yakup Kuyu kazmayı nereden öğrendin böyle Baş ucumuzda Musa emmi vaya <gülüyor> Musa emmi Çukuru geniş tutmadık mı? Aaa Su sızıntısının göründüğü yere doğru daralacaksınız. Aaa iyi öyleyse iyi Haklı sanlar evet. Yoruldunuz mu yoksa? Yok, efe, yok, ne yorulması? Çalışın he. Fatma bacım bulguraşını ocağa kazanla vurdu. Yanında bir <gülüyor> de yoğurt var. Benim bacımın ocağı vurduğu ateşten sahne. Bak hele, biz burada sizi mi eliyoruz yani? Aşı bekliyoruz. Bizde çalışmayana aş ekmek vermezler. Osmanlı töresi budur. Ulan, Osmanlı kızı Mehmet genç? Görün türesi de bu. Evet. Şimdi Cemal efendi aş koyacak dersiniz ben zati toprağı işinden, kuyu işinden, köy işinden geçmişim. Bu işleri İbrahim aynen ile Yakup Efe'ye bırakmışım. <gülüyor> Bre aman kızanlar biz ekmek vermeyelim derken Cemal Efe bölüşür durur. <gülüyor> Hiç meraklanma. Bizimle aşa çöker o da. Siz böyle Cemal ile bu kuyudan gelen yıla bile suçu olmaz. Hadi mola mola hele bir yemek yiyelim, güçlenelim de sonra yine gireceğiz. Ne alt edem Musa emmi? Biz fukara yörükle sürümüzü iki buçuk altınımızı yitirmişiz. Bir de tağlamızı göz konmuş. Ekinimizi de su almış mı ilk yıldan? Bizim halımızdan koca Ali ağamla. Bir ayak öncesi yaylamıza kavuşalım olsun bitsin. Tamam mı Musa emmin? Tamam mı Yakup kardeşim? Haklısın Cemal. İşi tuttuğumuzun ilk yılında... ...ovaya suyun çıkması size zulüm oldu. Üst yakasına gelince... On da ben vereyim. İbrahim gibi bir yürek size çattık. İlle bütün tarlaları alacak. Hesabı buymuş. Tanımamışız İbrahim'i. Kandık bir yol. Şimdi yapılacak iş... ...tarlaları İbrahim'e kaptırmamak. Bir de başka bir ağ bulalım Bunun ki... çaresi yok Yakup kardeş. A dediğin iyiliği tutarsa... ...iyiliği koparı. Koca Ali ağam gibi. Ne olacaksa olsun bitsin bu iş gari Du hele du, umudunu kesme birden Umut filan kalmadı gari Boynumuzu uzatacağız, İbrahim ağamızı da kesecek <gülüyor> Nereye gidiyorsun Yakup? Ben o körpe İbrahim ağanın da kuyusunu kazmasını biliyorum Nahal kazabilmişsin kardeş Eşek sudan gelinceye kadar döver. Hem de köyün ortasında, rezil etmecesine Ağlık ününü de iki paralık ederim ...nasıl bunca yürüğün ocağını söndürürmüş, versin cevabını. Yaparsın bunu, bilirim kardeş. Ama hiç faydası da olmaz. Daha da olsak, koca alam seni haklı çıkarı. Bu da böyle değil. Osmanlı töresi var burada. Seni zaptiyelere teslim ede... ...mahbus damlarında çürütüle. Diyeceğim, İbrahim haklı çıkar sonunda. Hele dur, hadi, tele dön yolundan kardeş. Gel, otur şöyle, gel, gel hele. <gülüyor> Dağlardan ayrı düştük Ovadan çukurdan dağları seyretmek Hiç de gönlüm eylem Bahar geldi bahar Çiçeklenmiş şenlenmiştir dağlarımız Koyunlar kuzulamıştı Yaylamızda buz gibi sular Yeter sulara... o be Cemal Taşkından beri milleti dürttün kışkırttın İstediğinde oldu işte Sonunda hepsi ayaklandı Yo suçu var yükleme kardeş, Bugüne dek ettiğimiz sözleri baştan almalım ben yaylamızın, dağımızın havasından, suyundan söz ediyorsam içimden öyle geliyordu ondan. Kimseye gelin ardıma takılın demedim. Her koyun kendi bacağından asılır. Bu birisi. sözü İbrahim de ettiydi. Ama bizi bacağımızdan asan İbrahim, ...garşı gelmek, direnmek yok mu? Koyun asıldığı yerde kalırsa goka. Kokusu da dört bir yanı tutar. Siz kokuttunuz bu işi siz. Son çare benim az buçuk ekinim kurtuldu sudan Gelin bunu üleşelim, gelen yıla dek dayanalım dedim Dinlemediniz Namuslu a bulup borçlanırız dedim Yetiversin dediniz Sen toprağından geçmişsin Cemal, bas git yaylan Bunca yörüğün toprağını İbrahim'e kaptırmayalım Benim son sözüm bu Gok tavuk gibi toprağın üstüne istediğin kadar otu Yumurta olduktan sonra faydesi yok Bak şu Osmanlı köylüsüne... ...yeni ağaları İbrahim'in gözü içine bak ağla. Yörük, kuyruk sallamasını bilmez ağrına gider. Bir yanlışım var. Yörüklerin toprakları İbrahim'in değil. Herkes kendi başına buyruk. Ben ölsem bitsem avuç açmam İbrahim'a. İş bu yılı geçirebilmekte. Değil mi ki bir halt ettik... ...burnumuzu soktuk, dayanalım diyorum ben. Daha ilk yıllarda teslim olmayalım. Ben bu işten yıldım geçtim... İbrahim alsın toprağımı Yeter ki benim hakkımı vesin Başkasına karışmam Zaten teslim olmuşuz Toprağımız elimizden aldı alacak Alacak ya bizi kıskıvrak bağlayıp Ben yörük milletinin böylesine yüreksiz olduğunu bilmezdim ben? Yakup kardeş Yörük milletinin günahına giyme Kimden korkuyormuşuz bakalım İbrahim'den Geç canım dünkü çocuktan kim korkar Korkmasanız Ulan İbrahim başımızı belaya sen soktun Öküzümüz var Tarlamız var. Altını basıp bize borçlanıp tarlamızı elimizden alacağıne. Bize birkaç para pul ve şu yolu geçirelim. Yoksa demek yok mu? Eisin, osun emme ya bu oğlum. Bu İbrahim tersi garabia. İster misin size kızıp öylesini bizden Osmanlı dediğiniz köylüden çıkasın? Aman aman. Bu aımız yörükle Osmanlı karışığı bir a. Uyu suyu hiç bilinmez. Ayağımızı denge alalım. İbrahim'in yaramından bu gürültüye çöktük. İyice ne konuşalım. İbrahim'e kullanmaya Osmanlı kardeşlerimiz razı gelmiyor Yakup. Başka ne diyeceksin? Beni yaylaya. Koca Ali Ağa'ma elçi yollayın. Gelen yolu bulmak için belki yaramıza merhem olur. Hangi yüzlenme? Alağan bizi oymak defterinden sildi gari. Ancak ocağına düştükte yanaşırsak bizi bağışla obaya alı. Bir yıla kadar yolumuzu şaştık ya. ...yine de doğru yola kavuşmak varken işi uzatma. Ya koca Ali ağam sizleri bağışlamazsa? Yandık çıra gibi o zaman da. Köyden de İbrahim ağa bizi sürüp çıkarıyor. Arafta kaldık demekti. Bizi gari kimseler kurtaramaz. Topraklarınız ne olacak dedin Cemal Efe? Oo sen uyuyor musun kızan? Günlerde neyi bekliyoruz biz? Bu sabah niye geldik şu İbrahim'in haramına çöktük? İbrahim çil altınları sayacak, toprağımızı alacak bizden. Öh, altınları benim ola. Elbette. Altınları alırsak obaya varmaya daha bir yüzümüz olur. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu Cemal? Altınları alısa saklıyorsun. Va altını deniyor İbrahim'in. <gülüyor> Olana da bulmuş eklemiş deniyor. İster paramı versin, ister vermesin. Ben bırakıp yaylaya kaçacağım. Alsın toprağını başına çalsın İbrahim. İbrahim'in istediği de bu, değil mi? <gülüyor> ne isterse istesin. Yaylanın obanın havası başka. Ah, ee, kulaklarında meleşen kuzuların sesi gitmiyor ben. Ne yitirdikse yitirdik. Dönelim gayrı daha iyi. Bağlasalarda durmam ben Bağlasalarda durmam ben. Hüseyin! <gülüyor> ülen Hüseyin! İbrahim'e daha kalkmadı mı? Kalktı kalktı, sütünü içinip kaymağını yiyecek. Canı teyze yumurta çekmiş, kümese var yok. Buyurun hala buyurun, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Geçin yerleşin hele. <gülüyor> Gelele yamacıma koca Cemal Efe Şöyle canım ha Ha şöyle çık şimdi mündere Sağolasın İbam ağamız ya. Bre Yakup kardeşlik Yüzünü gören ne olur sen Bunca kapı komşuyuz da <gülüyor> Demi ya Kusurumuz ne ola Bunca yıllık ekmek tuz hakkımız yok mu ki Sen bizi niye arayıp sormazsın diyeceğim ama Vereceğin karşılığı biliyorum Ağlığımıza sığmaz diyeceksin Öyle öyle, öyle. Yakup bu nasıl söz ...biz nasıl öz kardeşimizden öte kardeşliğimizi ağalık taslarız... <gülüyor> gel hele gel yanıma şöyle çok de hesap vereyim... ...dostluğun kardeşliğin hesabı kitabı olmaz İbrahim... ...Hüseyin ağlara kahve yap bak Emel'e... ...sana diyeceklerimi tamam etmedim ya... ...aramızda bir iş varsa hallediliydi dersin... ...bunların hepsi var... ...sanki ben yapmış etmişim gibi Tanrı'nın afatını benden bildin... ...yörüğün Osmanlı'nın ekini ben mi su altında bırakıp çürüttüm... ...yo yo... ...sana bu işleri yaptım diyemem... ...ama... Emmesi var İbrahim. Bu işlerin olmasına sevindim. Bu kader olduğunu bilmezdim. Sen iyi yürekli bir kişi değilsin kardeşlik. Sana bu kaderlik konuşuyorum. Başka türlüsüne şu milletin gönlü irazı gelmedi. Günahıma girme Yakup. Milletin batmasına, ekinin su altında kalmasına niye sevinecekmişim? Sevindin, sevindin. İşte gerçek ortada. Karşına geldik. Ellerimizi göbeğimize bağladık. Boynumuz gıldan ince. Vur vurabildiğin kader. Alacaksın şu yörüklerin tarlalarını ellerinden. Bütün kış kurduğun düzen yaptığın hesap buydu senin. Sen aklını şaşmışsın Yakup. Ben her zaman yörükten köylüden yanayım. Dersin, dersin. Ne bizden yana ne Osmanlı'dan yanasın. oğlundan yana değersin sen. İçine şeytan girmiş bir yol senin. Osmanlı şeytanı. Osmanlı ası olmayı aklına koymuşsun bir yol Hele senin yanlışın var Yakup kardeş Yanlışın ki o da Ah ya, köylüden yanasın ha Menderes yarıntıyı yıktığında şu Mehmet Genç Boğul'a yazdı Neredeydin? Elin ayağın tutma mıydı? Bak bu dediğin doğru Bu iş başka köylüden yana olmak Başka çapa kürek sallamak Ağanın şanına sığmaz Ağanın gücü yerinde belli olur Sen ağlığınla bin yaşayayım İbrahim? Dur hele dur Yakup dur İşimizi bozma bizimde. Biz toprağımızı İbrahim Ağa'ma satma razıyız? İş askıda kalmasın, bitmesin artık. İşte anız, işte siz. Veri verin toprağınızı. Yoo yoo, ben öyle verdim derinince alıcılardan değilim. İş gönül hoşluğuyla olmalı bir, bir de bende altın olmalı iki. Bu sözde ne demek ki İbrahim'a? Şu demek oluyor ki, razı gelmiyorsanız toprağınız, tağlarınız elinizde kalsın. Ben havaslısı değilim. Soracıma biz öylesine tam gücümüzle daha ağalığa pahamak basmadık. Altınımız gıt, Boşla değde girdik. Yani? vadik kasabaya ağalığın sarrafların yanına. Az buçuk <gülüyor> itibar görmedik de. Belki küçük tağlaların karşılığını öderiz. Büyüklerin de bir parçacığını. Sonunu olacak onu da İbrahim Sizlere boşluk almak var. Bir ağa için boşlu düşmek ayıp bir şey ama sizler yaban sayılmazsınız. Bir oymaktanız. Aman İbrahim'a alacağımız sende olsun, sen de kalsın. Koy ver biz obamıza gidelim. Sen bir yol tarlaları aldın da yani sağlığın. Paramız sende olsun İbrahim. In. Kimsenin parası sende batmaz. E biz varım koca yürük ağamıza öyle. bir kavuşalım. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> Alehamıza bir sığınalım. Ülen yakup. Ülen ya. Ele Yakup kardeş tağlasını satmamış Karışmam işine Sizlere gelince Dileyen sata, dileyen satmaz İbrahim Hanım. Ben tağlamı aldığım kadar altına Sana verdim gitti 35 dönüm, hesap 35 altına de Aldım kabul ettim Hayrını gör Hepsini vereydim ya olmayacak Başka tağlasını satmak istenlerin hakkını yemeyelim Herkes hakkının yarısını alacak Gerisi harman sonu gelen yıla ödenir gider Önce sarraflığa borç ödemek var bir battık ki belimize dek çamurdayız e, Bu yaşta sende bu akıl varken batmazsın İbrahim'a e. Hiç batmazsın hem <Gülüyor> Tatlı Pınar'ın suyundan daha baskın çıktı He. bu koyunun suyu Ana Ana hele şu sudan bir iç bakalım bir yol. Durursu amanım. Sırça gibi pahalıyor mı Şeker gibi de tatlı. <gülüyor> Bizim Aslan Yaylası'nın suları gibi soğuk. <gülüyor> Bulanıkken güzelliği belli değildi. Bulanık su gözü bulanık adama benzer ana. Ne mal olduğu bilinmez. Uy ne güzelsin ne dur. Hele gel Yakup hele gel. Hazda else aynadaymış gibi suratımı göreceğim. Dur kız hele dur düşeceksin içine dur. Du beri. İstediğin aynı olsun. Şehre vardığımda sana alıveririm. Gerçekten bana aynı alacak mısın? Aa, alırım dedim ha. Ama evdeki gibi küçücük olmasın. O da çatladı zaten. Olur olur, böyüğünü alırız. Hele ekinimizi bir harman edelim de. Ocağın üstüne asarız. Asarız, asarız. Bak Fadime kadıncık, bak hele. Şu ev, şu harım, fidanlar, bu kuyu hep bizim. Bizim ya. Rahatsın ya köyde. Sen rahat ettikten sonra ben neden etmeyeyim? Hele dağları, yaylaları, kuzuları, koyunları, akarsuları, Çam hışırtılarını kobi yana kafandan şimdi. Ah, hepsi yüreğimizin bir köşesinde onların. Şimdi bütün işimiz, Darlamız, ekinimiz, Canımız çekti mi yaylamıza, Obamıza gideriz. He? Orada anan, buban, Kardeşin, her bir tanışın var. Burası bizim asıl evimiz. Yurdumuz, Anadolu toprağı. İnsanlara ister yürük olsun, ister Osmanlı. Hepsi bir hamurdandır. İbrahim bile bir şey yapamaz bize. Amanda padişah hakkını verdik mi, kime ne de? Bubam derdi hep. Kimse kimseye kul köle olmamalı bu dünyada. Yakup! Yakup! Hele Yakup! Ooo, Cemal kardeş! Buyurun kardeşler, hele buyurun! Hangi rüzgar attı sizi böyle bizim anaya? Körpe İbrahim ağamızın rüzgara attı. İbrahim'le alışverişimiz bitmedi mi daha? Bu biter mi? Dönümdü Çakal Mehmet'le günlerdir becerleşiyoruz. 99 türlü kağıda parmak basmaktan canımız çıktı. Bu Osmanlı içinde kimsenin kimseye güveni yokmuş meğer. <gülüyor> İbrahim de bize inanmıyor. Çakal'ı vekil etmiş kendine. Kafam kızdı. Biz de Yakup'u vekil edelim dedim. Şimdi sen bizim adımıza tam 999 altın alacaksın İbram'dan. Oldu olacak şuna bin deseydiniz ya. Ee, hesap öyle denk geldi. İşte her bir kişinin alacağı bu da yazılı şu kağıtta. Çakal yazdı. İbram da pahamak bastı ödeyeceğim diye. Ee. Hakkımız sana emanet atı. Ha? Gelen yıla dek iki elin İbram'ın yakasında olmalı. Yoksa yarın ahirette bizim iki elimiz senin yakandadır. Buyruğunuz başım üstünde. Ama benim üstüme zorlu bir iş çıktınız be kardeş. Ya İbrahim'le baş edemezsek ne olacak? <gülüyor> hele hele sen mi baş edemeyeceksin Oo. Oh. Ne oldu peki laflarınız? Hani amanam sen tek al bizim tarlalarımızı paramız sende olsun diyordunuz ya. Mal canın yongasıdır Yakup. Varımız yokumuz işte bu birkaç altın. E, altınların aldığınız kadarını... Analarınızın, bacılarınızın boynuna, fesine astınız mı bari? E pek sahip çıkamayacaklar ki. Oy varı varmaz, koyuğun geçi, inek almak gerekiyor. Sil baştan yani. Bunca gün, koca yıl ziyan oldu hep. Neyse, oldu bir kez anadı. Kuyuğundan tatlısı çıktı mı? Hem de şeker gibi, hem de buz gibi mübarek buz. Bir herif bir yere kuyu kazıp su çıkardı mı, toprağı salmış sayılmış. Ee? Bu da bir Osmanlı sözü. Biz Türkmenler kuyu mu biliriz? Akan dereler, kaynayan pınallar ne güne durulmuş? Doğrusu ama burası köylük yer işte. Hep biliyorsunuz. E ne edeceksin şimdi sen bir başyağı bu köyde? Oturup sizin altınlarınızı İbrahim'den kurtarmaya bakacağım. Daha daha? İş çok be kızan. Sudan kurtulan ekinin biçme zamanı yaklaşıyor. Sonra toprağa aktaracağız... Eh, ...ekeceğiz işte. Demek iyicene köyde kalmaya kararlısın. Kararlıyım elbet. Biz gideceğiz. 2 üç güne dek toparlanıp gideceğiz. Çok dedim ya... dinletemedim sizlere. Dayanmak, direnmek gerekti. Yapamadınız. Bırakıp gidiyorsunuz şimdi de. Ne diyeyim? Oldurmak gerek ama... ...buna yanaşmıyorsunuz. Oymakta obada günleriniz aydın olsun bari. Hadi. Benden bu kadar. Sağ ol, var ol Yakup kardeş. Çalap senin de gönlüne göremez. Oymakta koca alam hey, ovalar göç var göç diye bir daha eledi mi? Yörük ayaktadır, yörük yoldadır İlle bizden bir ayak önce ayrılmaya havaslısın be Cemal Köyümüzde durup dinlenemedin Ey muhtaram amey, Gönül bir yol yükseklerde dağların doruklarında Kartallar gibi uçmaya, pasta gibi dolanmaya alışmış Bağışla beni Ne senden ne köyünden bir şikayetim yok Gel gör ki bu çukur yerler bana yaramadı Aşık Yanık Ali Efe gibi söz ettin be Cemal Efe ya, ya, ya. Yörük milleti Yanık Efe gibi aşık bir millettir Pınarların suyuyla yaşar dağların serin havasıyla Bilemedin mi? Çalap bize ak koyunu, kara koyunu, dağları, yaylaları bağışlamıştır Osmanlı milletine de çukurları, ovaları, ırmakları, nehirleri Bir de kupkuru toprağı Derdimiz zorumuz sizin eğiliğinizeydi be Cemal Toprak sahibi olmak kötü mü? İşte denedik güzel atınız için hem de. Toprak işinde çalap bizden yana değil. Hoş Osmanlı'dan yana da değil e, Camanın ürtülecek dalı, dayanacak oyma vardır ağa sözü de. Ya biz ne delim, ne dalımız, ne dayımız... ...ne de sürecek bir garış toprağımız bile yok. Ağanın elinde yarıcı değil sürünürüz. Bize kim toprağı verilmiş ki? Toprak verilmez, alınır emmi. Eeeh kısmet olmayınca toprak kimden nasıl alınır Yakup Efe? Adamın kısmeti elindedir dayı Çalap karışmaz bu işlere Allah, Allah. Neyse neyse Çok konuştuk bu sözleri geçelim Anam sana teslim Cemal Dayımıza konuk gidiyor Başımız üstüne Yakup Oymaktaki sadıçlarımıza kardeşlerimize bizden selam olsun Ali ağanın ellerinden öperim Gayri sen yörün su başında neler çektiğini hikayet edersin ona evet, evet, Buyurun baş üstüne hadi al sağlıklı esenlikle Varın sağlıkla Güle güle gidin güle güle yolunuz açık olsun evet, Hakkınızı helal edin ey su başı köylüsü evet, evet, evet. Helal olsun helal. Sağlıkla var ana sağlıkladım kadın onam Sen de sağ ol oğul. Kızımın gününden önce yetişirim Oğlumuz elime doğmalı Hesap ettik. Yeni ay gökte iki yol yuvarlak olunca Hey hey Türkmenler hey, çalaptan iman Hazretlerden güç Hey Türkmenleri, hey. göç var göç. Razı mısınız? Hey hey Cemal abi. hey, hey. Çalaptan, çalaptan iman Hazretlerden, hazretlerden güç, güç. göç Gö Bete geli, zor geli. Gidenler yastı, galanlar yastı. Hey yörükle, yörükle. Galan canlara bizden selam olsun. <Gülüyor>